ülke sayabilirim. Çok da iyi şey yapıyoruz çocuklarımızın aracılığıyla. İngilizce de bilme, bilmiyoruz biz Hı. anneler ama duygularla, gözlerle o kadar iyi anlaşabiliyoruz ki ağlıyoruz sarılıyoruz, ka seviniyoruz, sarılıyoruz. Hı. Bunun yanında eğitim alanında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 biz yedi aile daha görünürüz, daha bir aktivist olmuşuz, daha ilk başlarda bir araya geldiğimiz için. E, dolayısıyla yedi aile, çocukları gay, e, transseksüel, biseksüel olan aileler. E, Boğaziçi'nde bir seminer vardı yine bu LGBT haklarıyla hı hı. ilgili. Oradaki bir panelde biz aile grubu olarak konuşmaya gitmiştik. Orada bizim yönetmenimiz de öğretim görevlisiymiş.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 ben size listek aile grubu ıı, olarak ıı, çok teşekkür ediyorum açık radyoya bizi aldınız bunun konuşabilirliğini en azından bu platformda konuşabilirliğimizi kendimize anlatma fırsatı doğurduğunuz için bütün ebeveynler için teşekkür ediyorum ben belgeseli yaptık ıı, güzel de oldu.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 Süremizin evet. sonuna geldik Pınar Hanım. Her şeyi o kadar güzel özetlediniz ki Teş biz teşekkür ederiz biz size buraya geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz listek adına ve kendi bazıma çok, çok teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ederiz. Ee, programımızın sonuna geldik. Ee, belki belgeseli izledikten sonra tekrardan bir araya geliriz, tekrardan İnşallah. konuşuruz. Geçiriz. Çok memnun oluruz. Biz de memnun oluruz. Teşekkürler. Önümüzdeki hafta biz tekrar burada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.